Hayırdır kara gözüm dokunsam ağlayacak bir haldesin Birader geçen gün gazetede bir yazı okudum e? Romanya var ya Romanya Evet. Romanya'da bir kasabada ilginç bir adet yaşatılıyormuş diye Şöyle bir adet ölmeden kendileri için cenaze töreni yapıp yakınlarının taziyelerini kabul ediyorlarmış Ya ölmeden bir de papaz dualarıyla kutsanıyorlarmış çok garip adetler var bu dünyada yahu. He he. Ben de onu okuyunca... böyle kendi ölümümü düşündüm. Hey gidip koca Karagöz. <gülüyor> vay vay vay vay. Bir gün sen de göçüp gideceksin bu fani dünyadan dedim. Vay vay vay vay. Öyle Karagöz. Öyle. Sonra dedim ki bak burası çok acıklı. Arkamdan bir ağlayanım olacak mı? <gülüyor> Vay, başladım kendim için ağlamaya. Aman kara orası kolay. Hele sen bir öl. Ne ne ne ne, ne. Yeter ki sen öl. Ben figüren figüren ayarlarım diyorsun ha? Hayır efendim yanlış izah ettim. Yani. Orası dert edilecek konu değil. He. Tabii ki ağlayanın olur demek istedim yani. Aa, <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> anladım dostum anladım. <gülüyor> Bak ben sana adetin devamını anlatayım. Dinliyorum anlat. Bu kişi Ö ölecek yani. Heh. Ayrıca kendi kazdığı mezara bile giriyormuş. Cenaze evine gelen akraba komşuları da oran çeşitli hediyeler getiriyorlarmış. Allah Allah. Çarlı bir iş baksana adamlar akıllı öldükten sonra gelen hediyeleri ne yapacak? Sonra da diyor ki bunu yapmamdaki sebep cenaze telaşını geride kalan akrabalarıma yıkmamak. İşte burasını yemedim. E ee, yani kara gözüm? Sonra da öldüğümüzde kimin gelip gittiğini bilemeyiz. Şimdi dünya gözüyle cenazeme gelenleri kendi ağırlıyım diyormuş. Ama bak burasını tuttum şimdi. Eee ne diyeyim enteresan. Aklıma rahmetli Kemal Sunal'ın filmi geldi. Orada da adam hayattayken kendi cenazesine gidiyordu ya hani. Aa, demek bizde de aynı adet var ha. Film dedim Karagöz'üm film adet değil. Olsun efendim film de varsa adette de vardır anladık. Ee, bir de tabii işin papaz yönü var. Nasıl yani anlamadım. Yani şöyle ki adete göre papaz törende dini kısmı eksiksiz yerine getiriyormuş. Düşünsene öldükten sonra papaz istediği gibi kaytarabilir. Ama şimdi hey papaz efendi şu dua güme gitti ne iştir diye hesap sorabilirsin. <gülüyor> İlahi Karagöz'üm aklına ne gelmiş o? Ya? Ya, Ahiret işleri bu ihmale gelmez. Ayrıca papaz ölecek için hazırlanan üç çeşit takım elbisesi de kutsuyormuş. Üç takım elbise. Düşünsene biraz ya üç takım diyorum. Ben tuttum bu adeti. Tuttum derken yani e, aslında doğru bir şey. Kendi ölümünün yükünü kimseye bırakmamak lazım. He israfta etmemek lazım. Ne israfa? Ya hediye israfı, diye diye. Gerçek dostları bilmek lazım. Onu söylüyoruz işte sana. Ee ...dua kısmı da ihmal edilmez tabii. Sen ne demek istiyorsun kara göz şimdi? Şunu demek istiyorum... ...dünya gözüyle... ...güzel kardeşim ölmeden önce... E, ...yani şu dünya gözüyle... ...bir dizüstü bilgisayar... ...ne iyi gider diyorum... ...şöyle eşten dosttan... ...yanı başımda olan bir arkadaşımdan... ...yani ölmeden önce... ...bir isteğin var mı kara gözüm diye sorduğunda... ...ben de dizüstü bilgisayar istiyorum... ...kardeşim diyebileceğim bir arkadaşım olsaydı... ...ah ne iyi olurdu... ...demek için. Başka? Bir de LCD TV dedim derdime deva olur. Daha başka? Üç takım elbiseyi vallahi görmedin gözüm şu vani dünyada. Asıl neye ağladığını anladım şimdi Karagöz'ün. Aa ya alamakım ben ağlamayayım da kimler ağlasın. Vallahi gözüm acı gidecek. Aa, üç takım elbise ha. Of Karagöz'ün of geldin beni ağlama yeter. İstediğin hediye olsun. Hayır. Bahanesi de cenaze töreni olsun tamam. Aa, hediye alıyor yani. Oo, hayır, hayır, hayır, hayır. <gülüyor> olsun olsun. <gülüyor> olsun efendim olsun. ...senin başına da devlet kuşu konsun hacı Bilmem artık hangi kuşun konacağını. Tek bildiğim şey var... ...o da hediyeler atmadan programı bitirmek hadi. Aa bitirelim bitirelim. Her şeyin bir sonu var sonuçta. Bir gün ömrümüz de bitecek. Tıpkı bu programın bittiği gibi. Yahu kes artık ağlamayı kes. Kestim bile hacı hadi gidelim çabuk. <gülüyor> Nereye yahu? Nereye olacak mağazaya oradan da? Hay ben sana ne diyeyim? Efendim geldik bugün de muhabbetin sonuna.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 şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya. Şşşt gürültü yapmayın stüdyodayız.